Kalpte tabiilenen iman, azalarda tabiat haline gelir. İman ve şer'i hudutları korumak sayesinden, mümin kişinin kalbi yararlı hale gelince, yani temizlenince, haliyle Allah subhanehu ve teala da mükafat olarak kalbini nurlandırır. Müminin kalbinde imanın hakikati, cüzleri, mesela doğru itikat, güzel niyet, ihlas, İşlenen haramdan pişmanlık yahut işlenilecek haramdan sakınış tabiilenir. Kalbi içinde nur bulunan çıra gibi parlar, azalara akseder. Şer'i hudutları koruması nispetinde de İslami tatbikat azalarda tabiat haline gelir. Bu sayede mümin kişi salih olur. Nitekim hadisi şerifte El-Kulûb-ü Erba'atun Kalbun ejradu fihi mithlu sirâci yezheru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 ama içinde çıra gibi rengarenk, parlayan, arınan kalp, müminin kalbidir ki içindeki nuru çırasıdır, aydınlatıcısıdır, buyrulmaktadır. Ve artık buraya ulaşan takva sahibi, salih müminin kalbi, zikir, marifet, tevhid nuru ile aydınlanır. Güneşten daha parlak olur. Nasıl daha parlak olmasın ki, şerefini bildirmek için Allah-u Teala böyle mümin kimsenin kalbinin nurunu, Mecellu Nurihi müminin kalbinde Allah Teala'nın nurunun misali buyurmakla zat-ı şerifine izafe etmiştir. Bu nur hadisi şerifte de vasıflanmıştır. Nitekim "İza dehalen nurul kalbe in fasaha lehu ven şeraha. İmanın hakikatleri gözlerinin nuru kalbe girdiği zaman kalp ona genişler ve sevinçle dolar, parlar buyurulmuştur. Ya Resulullah, hal lidalik min alamatin tu'raf bihi? Ya Resulallah, bunun bilinmesi için bir alamet var mıdır denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Naam, al-inabetu ila daril huludi ve't-tacaafu an daril ghururi ve'l-istı'dadu lil-mauti qabla nuzulil-mauti." Evet, inabe türlü günahlardan pişmanlıkla dönüş, taat ve ibadetle ebedi diyara yönelmek.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 Azalara akseder. Şer'i hudutları koruması nispetinde de İslami tatbikat azalarda tabiat haline gelir. Haliyle her bir azayla ne gibi ibadet yapılıyorsa tabiatıyla uzuv ona yönelmiş olur. Rahatlıkla taat ve ibadete devam eder. Ve dünyada tayibe hayata, ahirette de ebedi saadete kavuşmuş olur. Bütün bunlar haramdan sakınışla böyledir. Şayet sakınılmazsa yani her bir aza kendisiyle işlenilecek günahtan sakındırılıp alıkonulmazsa şüphesiz işitilen seslerin, görülen cisimlerin hele hele teledeccalden görülen birçok cisimlerin sureti kalbin içine nüfuz eder. Yerleşir ve kalbi meşgul ede ede dibarlamakta serpilmekte parçalanan post haline getirir, yaramaz kılar. Artık yaramaz olunca, tevhid ve imanın nuru içinde tabiilenmez. Tabilenmişse safiyete uğrar. Yine bin netice kalp yaramaz olduğu takdirde azaların hepsi yaramaz olur. İslami tatbikatta zorluk çeker. Mesela göz hak ve hakikati görmez. Kulak gerçek ve doğruyu işitmez. Dima sahih bir inancı düşünmez olu verir. Ki helal ve haram hadisinin sonunda buna dikkat çekerek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ela ve inne fil cesedi mud'ğaten İza salihat salihal cesedü kulluhu Ve izâ fesedet fesedel cesedü kulluhu Ela ve hiyel kalbu Dikkat edin Gerçekte bedende bir parça et vardır Yararlı olursa Beden hepsi yararlı olur Ve bozgunluğa uğrarsa Beden hepsi bozgunluğa uğramıştır demektir Dikkat edin o da kalptir diye buyurmakla kalbin yararlı ve salahiyetli olması için ehemmiyetle fevkalade haramdan sakınmanın şart olduğunu öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ekale ve amile fi sünneti ve emine en-nasu beva'ikahu cenne. Kim temiz, hoş ve helalden alıp yerse, sünnet dinin emriyle amel ederse İnsanlar da onun şerrinden emin olurlarsa, o cennete girmiştir buyurunca, Ashab, ümmetin içinde bunu işleyenler çoktur ya Resulallah dediler. Bunun üzerine, وَسَيَكُونَ fi قُرُونٍ Badi Benden sonraki asırlarda olacaktır buyurdu. Yani, temiz, hoş ve helalden kazanan, dinin emirleriyle hareket eden, güvenilir insanların azalması bilahare olacaktır demektir. Azaldığı vakitte bunları işleyen cennete girecektir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi. Noksanlık ve zavallılık olmaksızın tevazu yani kişide ilim, servet, riyaset gibi hasletler olduğu halde mümin kardeşlerine kurk anne gibi kanatlarını yere kadar germek, masiyete herhangi bir günaha girmeksizin kazanıp iyalinin nefakasında harcamak ve fakir ve miskinlere merhamet etmek, Fıkıh ve hikmet bilginleriyle düşüp kalkmak, helal kazançla kalbi ve sinir sistemini bütün fenalıklardan ve kötülüklerden alıkoymak, her hayırlı cihete yönelmek, kimseye zarar vermemek, bildiği kadarıyla amel etmek, gücü yettiği nispetle malından sadaka vermek, faidesiz başıboş konuşmamak, tayibe hayatın hakikatleri ve düzleri olduğu gibi, kalbi de her kötülük ve pislikten en güzel temizleyen vesilelerdir. Aynı zamanda sair insanların iltifatına mazhar olmanın vesileleridir. Bu itibarla hadisi şerifte Tuba limen teva'da'a min gayri men qasatin ve zelle fî nefsihi min gayri meskenetin ve enfeqa mâlen cema'ahu fî gayri ma'asiyetin ve rahime ehlel-zulli vel meskeneti ve khalata ehlel-fiqh vel hikmeti limen kesbuhu ve saluhat وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَاَنْفَقَ الْفَضَّ مِنْ مَالِهِ وَاَمْسَكَ الْفَضَّ مِنْ قَوْلِهِ Kendisinde bir noksanlık ve zavallılık olmaksızın tevazu gösterene, masiyete, herhangi bir günaha girmeksizin kazanıp iyalinin nafakasına harcayana, ve zavallılara ve miskinlere merhamet edene, fıkıh ve hikmet ehliyle düşüp kalkanlara, Müjdeler Olsun, Kazancı Hoş, Temiz Ve Helal Olan, Sinir Sistemi Ve Duyguları Yararlı Olan, Aşikarda Şeref Kazanan, Halktan Şerrini Alıkoyan Kimselere Müjdeler Olsun, Bilgisiyle Amel Eden, Malının Fazlasını Mübah Yerlerde Harcayan, Dilini Fuzuli Sözlerden Tutan Kimselere Müjdeler Olsun, buyrulmaktadır. Masiyete Herhangi bir günaha girmek sizin kazanç, iman ve güzel niyetten sonra İslami hasletlerin asıl temelidir. Mesela faize girmek sizin, hile yapmaksızın, dürüstlük ve doğru sözle ticaretle, sanatla, ilimle elde edilen kazanç namaz gibi farzdır. Sâir ibadet, zikir ve duaların da kabulünün şartıdır. Nitekim hadisi şerifte Talabul halali fariydatun ba'del fariydati helali talep etmek, Allah'ın farz kıldığı namaz gibi farzlardan sonra farzdır, buyurulmaktadır. Aynı zamanda faiz gibi bir haramı işlemekle yahut da hileyle elde edilen kazanç, imanın zafiyetinden ve cehenneme sürüklemesinden başka hiçbir şeyle ifade edilemez. Bu itibarla da hadisi şerifte, men اكتسب مالا min مأثمين فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ اَوْ تَصَدَّقَ بِهِ اَوْ اَنْفَقَهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كُمِعَ ذَٰلِكَ كُلُّهُ جَمِعًا فَقُذِفَ بِهِ ف۪ي جَهَنَّمَةً Kim bir günah işlemekle bir mal kazanırsa, onun sıla irahimde bulunsa, yahut Allah yolunda tasadduk etse, harcadığının hepsi toplanır, kazanan kimseyle birlikte cehenneme atılır, buyurulmaktadır. Yukarıdaki hadisi şerifteki, Fıkıh ve hikmet ehliyle düşüp kalkanlara müjdeler olsun cümlesinin hikmeti şudur. Helal ve haramı birbirinden ayırt eden alimlerden şu helaldir diye öğrenip kazanan, şu haramdır diye öğrenip ondan sakınan bir mümin, dininde ve dünyasında şeytanın tuzağına girmez. Hile ve her türlü günahtan uzak kalması sayesinden kalbi kararmaz. Az amel ve çok ihlasla kalbi cilalanmış olur. Ve kalbi cilalanmış olduğu nisbette dünyada tayyibe hayatına ulaşır. Öldüğü zaman tayyibe hayatı ebedi saadete dönüşür. Bunun için dini işler olsun, dünyevi çalışmalar olsun, her hususta ihlas yani kalbi ve sinir sistemini kötü duygulardan, azaları günahlardan sakındırmak şartıyla amaçları Allah Azze ve Celle'nin rızasına bağlamak vazifesi şart koşuldu. Ama dini işlerde ise hadisi i Şerif'te "Ehlis dinake yekfikel qalilu minel amele." Dinini halis kıl, az amel sana kafi gelir buyrulmaktadır. Ama dünya işlerinde ise yine hadisi Şerif'te "Ehlisu a'malakum lillahi fe innal laha la yaqbalu illa ma halis Allah için işlerinizi doğruluk ve dürüstlükle halis kılın. Çünkü muhakkak Allah kendisi için halis kılınan işten başkasını kabul etmez, diye buyurulmaktadır. Yani kazancı bereketli kılmaz demektir. İslam dinine göre, din ve dünya birbirinden ayrı olmadığına göre, hadisi şerifi şöyle de tercüme etmek güzeldir. Allah Teala'nın emrinden ve ona yaklaşmaktan başka her türlü karışımdan amellerinizi arındırın. Zira Allah kendisi için saflaşan amelden başkasını asla kabul etmez. İster bu iş dini olsun ister dünyevi olsun fark etmez. Mesela çalındığını bildiği halde çalınmış bir emtia'yı satın alan kimse çalmış gibi olur. Nitekim hadisi şerifte <gülüyor> Çalındığını bilmiş olduğu halde kim çalınmış bir emtia'yı alırsa gerçekte o ayıbında ve günahında hırsızla ortaklık yapmıştır demektir buyrulmaktadır Binaen aley helal kazancın her türlü ayıplardan ari olması şarttır Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah kasama betweenkum akhlaqakum kema kasama betweenkum erzakakum ve inna Allah yuati dunya men yuhibbu ve men la yuhibbu ve Allahu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 arkasında miras bıraktığı hiçbir mal yoktur ki o mal kendisini daha fazla ateşe itelemesin şüphesiz Allah azze ve celle kötüyü kötüyle mahvetmez ancak güzel helal ve temizle kötülüğü mahveder siler haram ve necis olan bir şey haram ve necis olan bir şeyi mahvetmez silmez buyurdu ya eyühennasu kulû mimma fi'l ardi halâlen tayyibâ Ey insanlar! Yerden çıkan şeylerden helal, temiz ve hoş rızıkları alıp yiyiniz, kazanınız. Mealindeki ayet-i kerime inince, Sa'd Sa bin Ebi Vakkas radıyallahu anhü, Ya Resulallah, duamın Allah Ta'ala'nın nezdinde müstecap olmaklığı için dua et, diye istirhamda bulundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Sa'du, atıb metameke, tekun müstecapel da'veti, Vallahi Nefsi Muhammedin biydehi, inn al-ıbde layqziful-lukma al-haram fi jofhi, ma yutqablumenuh amal arbaen yeman. Vaiyama al-ıbde lımphu min al-suhtı wal-ıriba, Ey Saad, Yiyeceklerini helal, hoş ve temiz kıl. Bu takdirde duaların müstecap olacaktır. Muhammedin nefsi kudretiyle yaşayan zatı andolsun. Hakikaten bir kul. Haramdan gelmiş bir lokmayı midesine sokarsa 40 gün ameli kabul olmaz. Ve herhangi bir kul ki herhangi bir haramdan, ribadan eti bitti ise ateş onun kazancından daha evla hayırlıdır buyurdu. Başka bir hadisi şerifte ye eyühannasu inna Allah tayyibun la yaqbul illa tayyiban ve inna Allah emeral mu'minina bima emera bihil murseline. "Fekala يا أيها الرسل كلو من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلو من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملابسه حرام وغذى بالحرام فأنا يستجاب لذلك. أي إنسان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 ibadet, dua, zikir ve salavatın kabul dergahına ulaşmayacağını bildiriyor. Ve bin netice Allah Teala'nın azametine karşı daimi bir haya içerisinde olmak gerektiğine işaret ediyor. Haya da onun yasaklarından korunmakla, emirlerini tutmakla ve Müslümanlara karşı zararsız, merhametli ve güvenilir olmakla gerçekleşiyor. Nitekim İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu diyor ki, رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا يا نبي الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الهياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا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 Zihninin kulak verdiği ilahi buyrukları ciddi bir surette hıfzetmen, korumandır. Karnını ve karnının topladığı şeyleri haram gıdalardan ciddi bir surette korumandır. Ölümü ve çürümeyi ciddi bir surette göz önünde bulundurmandır. Elbette kim de ahireti dilerse, dünya ve zinetini ciddi bir surette bırakır. İşte kim bunu işlerse, Gerçekten hakkıyla Allah'tan utanmak ne ise öylece Allah'tan utanmış olur demektir buyurdu. Başka bir hadisi şerifte "Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahiri fe la yu'zi carihi kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahiri felyukrim dıyfehu ve men kana yu'minu billahi kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna eziyet vermesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, gördüğü hayrı söylesin, şerden sussun buyurulmaktadır.